Gün başlarken geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan Güne Bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz yok. Kemal Çat, İhsan Bulut, Ebru erkekliği, çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde yoldayız günün diğer yarısına doğru. Ay Çiçeği Gün Döndü Gün Aşık Güne Bakan İsimler Farklı Sıcak Sarı Zarif Duruş Güneşe Dönüş Aynı hafta başlıyor. Güne bakan da güne ve haftaya başlarken rotasını doğaya ve çocuklara çeviriyor. Doğayı seviyoruz. Doğayı seviyoruz demekle doğa sevgisine sahip olunmuyor maalesef. Çocuğum, çoğumuzun doğa sevgisinde anladığı aslına bakarsanız böyle yeşil alanlarda vakit geçirmek, oyunlar oynamak, piknikler yapmak ve arkamızda bir yığın çöp bırakarak oradan uzaklaşmak. Doğada bir gün geçirdik diyerek. Halbuki Doğaya emek vermek gerek, ona karşı kendini sorumlu hissetmek gerek, onu oluşturan her unsurun varlığından mutluluk duymak gerek ve kendimiz de aslına bakarsanız bir tür olarak, insan olarak onu oluşturan unsurlardan biriyiz. Tıpkı çocuklar gibi onlara da emek vermek gerekiyor, onlar da emek istiyor, tohumlar gibi avuçlarımızda yeşermeleri için. İşte güne bakan bugün kendini doğaya ve çocuklara doğru döndürüyor ve başlıyor. Hoş geldiniz. Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. İnsan doğanın bir parçası olduğunu unuttu. Bu süreç o kadar uzun zamandır devam ediyordu ki artık doğayı tanımayan, toprağa sürdürülebilir yaşamı bilmeyen nesiller ortaya çıktı. Doğayı kendisine öğretmen olarak kabul eden insanoğlu değişti ve doğayı tanımayan, hatta onu kendine rakip gören bir konuma geldi. Ama düşünen, sorgulayan, doğanın bir parçası olduğunu anımsayan insan sayısı hiç de az değil. İşte onlardan biri bir kolektifin temsilcisi İstanbul Permakültür Kolektifi kurucularından Dilek Yalçın Demiralp Stüdyomuza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım, İstanbul Permakültür Kolektifini tanıyalım ve sonrasında permakültür kavramını konuşalım istiyoruz. O kadar güzel bir giriş yaptınız ve o kadar güzel müzikler eşliğinde oldu ki bu. Ben çok duygulandım, çok hoşuma gitti. Teşekkür, teşekkür ederim, sağ olun. Ee, ben aslında kimya mühendisiyim. Hı -hı. Daha sonra işletme iktisade ensüsünü bitirdim ve tekstil sektöründe çalışıyordum. Denetçi olarak çalıştım bir dönem ve evlenip İngiltere'ye gittim. Hı -hı. Dönüşüm bizim ufaklığın doğumuyla birlikte oldu ve onun ardından da benimle ilgili bir problem yaşadım. Geçmiş ee, olsun. Teşekkür ederim. Emmedi. Bizim ufaklık ve buna kesinlikle direnç gösterdi. Hmm. Mamalara mahkum kaldık ve mamaların içerisinde ne var diye bakarken soya diye bir bitkinin soya listinin olduğunu gördüm. Soya ilaçsız ya da GDO'suz üretilemeyen bir bitki ve e, ben küçücük çocuğa ne yapıyorum? Hayatla daha yeni tanışan anne sütü alması gereken bir bebeğe ben bunu niye vermek zorundayım? Sorusuyla e, kendi içim içimi hı hı. yedi. Bu kaygıyla belki de başladım. Fitil Aynen buydu öyle. yani. Aynen öyle. Sizi ateşleyen. Yolum ilk defa slow food fikir sahibi damaklar grubuyla kesişti. Oradaki yazışmalardan da permakültür diye bir şeyin varlığından haberdar oldum. Ve permakültürün doğayla dost bir sistem olduğunu öğrendim. Orada yetişen bir şeyin ilaçlanmadığını, atalık tohumlardan yapıldığını, yerelde her ne varsa... Onun olduğunu öğrendim ve onun üzerinde çalışmaya başladım. Zaten kimya alanında eğitim aldığınız ve bu alanda uzun zaman çalıştığınız için aslında çok da yakındınız herhalde kavramlara. Kavramların içindeki e, o hani neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili meseleleri. Olmaması gerekenleri iyi biliyordum. Çok güzel. Olması gerekenler konusunda ne yapılması gerektiğini biliyordum. Hı -hı. Ve bu bağlamda da permakültürün ne olduğunu araştıracak işte belimden dolayı, bebekten dolayı bir vakit bulmuş oldum. Oturup çok fazla okuma yaptım. Permakültür aslında etik temelli ki bu çok önemli, sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri, tasarımı, bilimi diye geçiyor hani uzun adalı tanımı. Etik temelli, sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri, tanımı, tasarımı, tasarımı, tasarımı, bilimi. Hı hı. Ve bu üç etik temel üzerine oturuyor. Bir tanesi doğayı korumak, hı hı. bir tanesi insanı korumak, bir tanesi de elde ettiğiniz her neyse getiri, her neyse... ...bu fazla bir ürün de olabilir, bu sizin sosyal bir etkiniz de olabilir. İlk iki ilkeye vakfetmek üzerine kurulu hı hı. bir sistem. Hı hı. Ve o sistemin içerisinde yerele bakmak, orada olan bir tane bakmak... Orada işlerin nasıl yürüdüğüne bakmak gerekiyor. Sadece tarım değil. Bir tanımı da e, bunun permanent agriculture'dan gelen kalıcı tarım diye de geçiyor. Ama sadece tarım değil. Evet yani e, bir bütünsel yaşama biçimi olduğunu düşünüyor ve algılıyorum ben sizin anlattıklarınızdan. Aynen öyle. E, i̇çinde yaşadığımız evin mimarisinden tutun da o evin içine gelen suyun ya da elektriğin nasıl üretildiği... E, Kanalizasyonun nereye e, boşaltıldığına kadar e, birbiriyle bağlantılı kullanılan malzemenin, yenilenin, içlerinin dışında giyilenin, tüketilen her türlü malzemenin tedarikine kadar bir bütün. Aynen öyle hı hı. hep e, bir şey alırken ben içimde o üç tane soruyu üç etik ilkeye uyuyor mu sorusunu sorup kendi kendimde o süzgeçten geçirip ondan sonra o adımı atmaya çalışıyorum bir gerçekten hı hı. yaşam felsefesi şekline dönüşüyor Bir kere daha tekrarlayalım mı şu üç etik ilkeyi Doğayı korumak gözetmek insanı gözetmek ve e, ilk iki ilkeden dolayı her ne getiriniz olduysa bu ilk iki ilkeye vakfetmek Hmm, o üçüncü aşamada biraz daha analitik bir süreç bekliyor bizi sanırım. Yani aslında biz kendi yaşam biçimimizde ya da kendi ülkemizde buna benzer davranışlar içerisindeyiz, yapıyoruz. Bir sürü şeyde, permakültürün içerisinde geçen şeyler bazen şöyle bir eleştiri geliyor. E biz bunu zaten yapıyoruz ki. Bu zaten bizim Hı -hı. dışarıdan almamız gereken bir de yurt dışından gelmiş bir bilgi olarak algılanıyor. Hı -hı. Biz bunu zaten kendi içimizde yapıyoruz ki kalkıp da bunu hani niçin böyle yapıyorsunuz ya da bunu bu şekilde empoze etmeye çalışıyorsunuz denebiliyor. Ama zaten permakültürün ...söylediği şey yerele bak. Yerelde her ne oluyorsa onu yap. Doğaya bak. Doğada en güzel, bizim en büyük öğretmenimiz ormanlar. Evet. Bir şey kafamıza takıldığı zaman ormana gidip bir gözlem yap. Dört yaşındaki bir çocuğun gözüyle dünyaya bak. O nasıl adım adım yeni bir şeyleri öğreniyorsa keşfetmemiz gereken noktada dönüp onun gibi hareket edip... ...o unuttuğumuz şeyi tekrar yeni baştan hatırlamak ve algılamak gibi açabiliriz konuyu orman müthiş bir ekosistem gerçekten kendi içinde büyük bir uyumla e, yaşayan e, dönen bir mucizevi oluşum evet çünkü kendi Bölgesel. enerjisini kendi içerisinde üretmeye sahip orman hı. ve orada bir, bir tekstilde ben mesela çalıştım tekstil sektöründe çalıştım bir bölüm diğer bölüme ürün teslim eder biri hı hı. diğerinin müşterisiymiş gibi davranır zincir öyle sürer Ormanda o kendiliğinden var zaten. Çok Biri doğru. Biri diğerinin çıktısı, diğerinin girdisi oluyor. Toprağın oluşumu, yaprakların dökülmesi, işte bir şeylerin kuruması, toprağa dönüşmesi, sonra yeniden canlanması, filizlenmesi. Toprağın altında aslında çalışan çok büyük bir fabrika var. Ordu. Ordu var değil mi? Orada... E ...öyle bir fabrika ki bu atık üretmiyor. Sıfır atık prensibiyle çalışıyor. Hı hı. Ve kendi içerisinde... ...yararlı bir şeyler üretiyor. Ve oradaki... ...sisteme hep yararlı bir şey... ...katmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki insan müdahil olduğu zaman... ...işte arı kovanına çovak... ...sokmak gibi oradaki... ...sistemin içerisinde dengeyi bozacak... ...bir harekette bulunuyor. Ondan sonra bunun sebebini bilmiyor. Bilmediği için de... E, Kötüye doğru bir gidişat başlıyor. Nerede başladığını da bilmiyor işin kötüsü. O hareketi durduracak hamleyi de yapamıyor. Hı hı. Ve ardından da zincirle, zincirleme kaza gibi bir sürü olay peşi sıra geliyor. Sohbetin başında dedik ya insan doğanın bir parçası olduğunu unuttu doğadan koptu diye. Yani e, büyük şehirlerdeki bu koşturmacalı yaşam... Bir yerden bir yere ulaşma çabası, yoğun iş temposu, hep beton binaların içinde yaşayanlar, yetişkinler ve çocuklar da dahil olmak üzere ne yazık ki o doğadan kopuşu hızlandıran bir süreç elbette endüstrileşme. Hakim olmaya çalışıyor, her şeyin hakim olmaya çalışıyor insan. İnsan da oysa ki o toprak altında çalışan hani fabrikadaki varlıklar gibi hı hı. doğanın içerisinde bir varlık. Hı hı. Onun da kendince ödevleri var ama o ödevlerin içerisinden çıkıp doğayı kendi aracı gibi kullanmaya çalışıyor. Sanki ona sunulmuş, ona hizmet etmek zorunda olan evet. bir bütün gibi algıladığı zaman... Evet. İşte Ve en büyük bozuyor. zararı da tarımla veriyor, şehirleşmeyle veriyor, erozyonla veriyor. Şu anda insanın yok, oluş yani insanın yok oluşa gidiş sebeplerinden bir tanesi erozyon. Hı hı. Ve bu hiç hiçbir şekilde görülmüyor. Hayrettin Karaca, çok değerli bir isimdi. Türkiye'de erozyonla mücadelede tema vakfının başkanı. Geçtiğimiz aylarda kaybettik. Toplumsal barış topraktan gelecek derdi. Ne kadar önemli bir söz. Ve yok oluşta. Anlamış olalım onu saygıyla. Evet, yok oluşta. Ee, toplumsal barış topraktan gelecek ve belki insanlığın yok oluşu da toprağın yok olmasıyla doğru orantılı olarak e, gerçekleşecek. Peki gelelim İstanbul Permakültür Kolektifi'ne. Kolektif ne zamandan beri neler yapıyor? Kolektif 2013 yılından beri faaliyet gösteriyor. 7. yaşını doldurdu 8'e bastı hı hı. ve e, biz kolektifi kurduğumuzda başladığımızda kurs aldık. Önce bir permakültür tasarım sertifikası kursu aldık. Bir şeyi permakültür adını verebilmeniz için o 72 saatlik kursu bitirmiş olmanız gerekiyor ve kursun hmm. mezunlarına Bilmolis'in bunu kullanma hakkını Vakfetmiş oluyor. Bill Mollison permakültür kavramının kurucusu tüm dünyada evet, değil mi? Evet. Bill Mollison'un ifadesiyle de permakültür akıl sahibi insanın kendi yatağını kirletmeme yaklaşımı. Hatta burada bir alıntı yapalım değil mi? Pek çok güzel sözü var. Ee, Bill Mollison öğrencisi David Holmgren'le ilk defa temellerini atıyor 70'li yılların sonunda. Hı hı. Daha sonra e, bu işi yürütme ...yollarının e, ne diyeyim kafasının ayrılığı sebebiyle birisi hmm. çok sakin bir insan... ...işte çok fazla e, akademik kariyere önem veren ve o dille konuşan bir insan... ...birisi de dobra dobra bir insan... ...hadi hemen yapalım hemen bitsin diyebilen bir insan. Hemen yapalımcı hangisi? Bilim evet. Ve hemen yapalımcı olmazsanız eğer çok fazla düşünürseniz eğer insan harekete geçmiyor. Teoride de boğulma ihtimali var. Aynen ve... E, Harekete geçmediği noktada da işler yavaş yürüyor hı -hı, ve olması hı -hı. gereken olamıyor. Hı -hı. Onarılması gereken bir sistem var. Özellikle Avustralya'da başlamış ve Avustralya'da topraklar gerçekten çok yıpranmış halde. Bizim ekip biçtiğimiz, tarım yaptığımız o üst toprak dediğimiz kısım çok azalmış halde. Değerli, değerli, değerli toprak, zengin toprak, toprak, zengin toprak. Hı -hı. Acilen bir müdahalenin yapılması gerekiyor. Düşünmeye zaman yok. Hı -hı. Kurstan sonra da mesela 72 saatlik kursu aldıktan sonra da siz her ne yaparsanız yapın en kötü yaptığınız bile bu kursu almadan önceki halinizden farklı olacaktır diyor. Çok doğru. Çünkü yani ufacık bile olsa bakışınızda ayarlar değişiyor. Evet ayarlar değişiyor gerçekten. Çöpe attığınız şeyden. Kullandığınız e, plastik... Düşünmeye başlıyorsunuz, evet. sorgulamaya başlıyorsunuz. Kendi içinizde o etik ilkeleri yapıyor muyum, yapmıyor muyum, nedir, nasıldır? Hı -hı, hakikaten hı -hı. farklı bir gözle bakıyorsunuz. Bizim benim eğitim aldığım hocalarımdan biri Ramiz Kent'ti. Ve e, diyorduk ki buraya çok yüklü iki tane bavulla geldiniz. O bavulları bu kapıda bırakın. Evet. Daha önceki hayat görüşleriniz, daha önceki deneyimleriniz, daha önce yaşadıklarınız hepsi bu kapıda kalsın. Bu eğitimin çerçevesinde tekrar bunları bir sorgulayın. Ondan sonra o bavulları almadan hayatınıza bir yön verin, bir hmm. şekil verin. Ve ona göre hareket edin. Bir şeyler yapmaya başlayın. O yapmaya başlama noktasında işte ben ilk önce e, anaokulunda doğa ve çocuk dersi ile hmm. başladım. Hmm. Parmakültür'de var olan. Alternatif ekonomilerden birisini kullandık ve takas yaptık. Ve benim çocuğum anaokuluna gitti. Ben onlardan para almadım. Onlar benden para almadılar. Onun yerine takas yapmış olduk. Böylelikle bir sistemi ortaya çıkartmış Siz olduk. Siz oradaki çocuklara mı, öğretmenlere mi, eğitim mi verdiniz? Çocuklara ders vermeye başladım. Hı -hı. Çocuklarla birlikte bahçe yapmaya başladık. Bahçe temelli. Ve doğayı anlatacak, onları doğayla iç içe ...olmasını sağlayacak müfredatını benim yazdığım bir ders oluşturdum. Ve iki yıl boyunca anaokulunda çocuklarla ben o dersi yaptım. Harika. O dersi yaparken de kursta, permakültür tasarım sertifikası kursunda... ...almış olduğumuz eğitimin içerisinde 72 saatin yetmediği... ...ve daha fazla öğrenmemiz gereken, daha derinleşmemiz gereken konular vardı. Hı -hı. O konuları öğrenebilmek için de kolektifi kurduk. Evet. Kaç yıl oldu kolektifin varlığı? Yedi yıl oldu. Yedi Sekizinci yıl. yılımıza bastık. Neler Boy yaptı içerisinde? bu yedi yıl içinde? Son zamanlarda neler yapıyor? Güncelde çok güzel kurslar var, atölyeler var. Hem onları soralım hem de yeni başlayanlar için şehirde yapılabilecekler adına biraz öneriler de sunalım istiyoruz. Elbette. Elbette. Şehirde permakültür mümkün zaten bizim sloganlarımızdan evet. bir tanesi ve en çok tüketenler şehirler. Hı hı. O yüzden e, tüketim bazından üretim ve türetici kavramına doğru şehirde yaşayan insanın geçmesi gerekiyor. Biz de bu bağlamda eğitimlere başladık ve e, şehirde permakültürle ilgili yurt dışından gelen özellikle eğitmenlerimiz oldu. Bizim Türkiye'de ilk başladığımız noktada yani bu 7-8 yıl öncesinde bu işe merak duyan çok fazla insan yoktu. Birebir uygulayan çok fazla insan yoktu. O yüzden yurt dışından kimi bulduysak... Aman ne olur bize bu işi anlat dedik bir köşeye oturtup onlara anlattık. Hı hı. Yurt dışına giden arkadaşlarımız oldu. Oradaki çiftliklerde çalışan arkadaşlarımız oldu. Onlardan yardım istedik onlarla birlikte anlattık. Yayınlar Ve, bu arada biraz arttı e, tabii, bu süre içinde Kitap bile yoktu. Kitap Biz bile her şeyi yoktu. İngilizce kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorduk. Sinek 8 yayın evini burada analım. Çünkü çok evet. değerli kaynakları okurla buluşturdu bu alanda. Evet, permakültüre İlk permakültüre giriş kitabının yayınlanmasını evet. sağladı. Bu e, gösterebileceğimiz tek referans kitap elimizdeki tek Türkçe kaynak da zaten permakültür giriş kitabıydı. Hı hı. Onun dışında başka gösterebileceğimiz bir şey yoktu. Şimdi değil ama değil mi? Şimdi e, şehirde mu? permakültür var. Snek 8'in gene sürdürülebilir yaşam rehberi var. E, permakültür bahçeleri var. Benim çok sevdiğim bir kitap Yeni İnsan yayın evinin ve Yeni İnsan yayın evinden çıkacak olan Sephols Wright e, onun permak yani permakültür tarzını anlattığı bir başka hı. kitap var. Victor'un e, kitabı var Victor Anayas'ın. Evet, permakültür olmamakla permakültür birlikte değil, çok değerli bir, bir kitabı var. Yani evet. Bu her şeyin başı biraz da evet. aslında o. Ve Victor Derneği'nin Benim evet. için çok önemli bir insan. Hayatımda yüz yüze hiç tanışmadığım ama ekolojik pazarların varlığı sebebiyle hmm. kaybında oturup hüngür hüngür ağladığım bir insan. Çünkü eko, o ekolojik pazarlar benim için çok değerliydi. Evet. Şehrin içerisinde çocuğuma doğru gıdayı yedirebileceğim bir nokta arıyordum, bulamıyordum, Hı -hı. çıkmazın içindeydim ve kurtuluşumu ekolojik pazarlarda bulmuştum. O yüzden de onun kurulması, düşünülmesi, ince ince o ağların örülmesi çok çok değerliydi çok. benim için. O yüzden onu da rahmetle anmak istiyorum. Evet, kesinlikle isterim. saygıyla anıyoruz. Çok özel bir insan hakikaten bu alanda e, verdiği emeklerle çok değerli. Ve kolektif ee, çalışmaya başladıktan sonra eğitimler düzenledi, seminerler düzenledi, atölyeler düzenledi. Kendi kendine yeterlik atölyeleri yapmaya başladı. Hmm. Evde insanlar e, büyük kartellere mecbur kalmadan, çünkü o büyük kartellere baktığınız zaman aynı zamanda işte tohum üreticileri, aynı zamanda zehirli ilaçların, ...üreticileri, aynı zamanda aşı firmalarının hepsi aynı ve birbiriyle bağlı ve tek bir yere gidiyor o kaynak, tek bir yerde yükleniyor. Oysa evimizde çok basit hareketlerle kendi ekmeğimizi yapabilmemiz, kendi peynirimizi yapabilmemiz hı hı. ve bunların içerisine ilaç katmadan yapabilmemiz çok mümkün. Geçenlerde ben okulda çocuklarla yemek atölyesi dersi de yapıyorum. Ee, ekmek, onlara hamburgeri evde yapmayı göstermeye hı. çalışıyordum. Ekmeği hazır aldık. Hamburgerin içerisindeki sebze burger daha doğrusu yaptık biz. Sebze burger köftesini kendimiz hazırladık. Paketi açar açmaz o kadar yoğun bir koku geldi ki ben mahvoldum. Ekmek Çocuk, paketinden. Ekmek paketinin içerisinden ve ben bunu çocuklara hissettirmemeye çalıştım. İçerisinde o kadar çok katkı maddesi var ki bozulmadan durabilsin. Raf ömrü uzasın diye. Ambalajlı bütün gıda ürünlerinde aslında aynı şey söz konusu. Var Evet. Permakültür beslenmede de ambalajlı gıdadan uzak durmayı öneriyor sanırım değil mi? Yani e, Mümkün şunu öneriyor diyemeyeceğim hmm. ama etik koşullar altında baktığınızda sizin bedeninizde sağlıklı olan bir şey varlığı söz konusu. Bir de e, zararlarla birlikte yapılmış. işte e, az önce neyi konuştuk sizinle burada? Su içerken suyun e, ambalaj malzemesinin doğaya yatkın bir şey olması ya da kendi termoslarımızı kullanmamız gibi. E, o paket malzemesi zaten en baştan sakat olarak geliyor. Yani orada bir endüstri var çünkü. Büyük fabrikalar Endüstrinin var bir şey haricinde işte geçenlerde bir yazı okudum. Her e, gün bir tane kredi kartı büyüklüğünde plastiği yutuyoruz diye. Farkında mıyız diye. Ve o ekmeği yerken plastik poşetler şeytle birlikte geldiği için oradan vücudumuza geçen şeyler var. Çok uzun yani çok, anlatılması çok, çok uzun bir şey. Çok. Zehirsiz sofraları burada anmak istiyorum. Şu anda Buğday Derneği'nin başlattığı bir Erasmus Plus projesi olarak başlattığı ve bütün e, STK'lar arasında yaygınlaşan 100 küsur STK'nın bu yola baş koyduğu bir girişim var. Hı hı. 13 tane çok zehirli kimyasalın yasaklanması üzerine imza kampanyası var. Change.org slash zehirsiz sofralar üzerinden. Buna imza verebilirlerse eğer bizi izleyenler, dinleyenler de çok memnun olacağımız bir hareketimiz hepimizin var. Hepimizin geleceği, hepimizin sağlığı tüm e, aslına bakarsanız o bir parçası olduğumuz doğanın içinde diğer türlerle birlikte hepimizin geleceğiyle ilgili bir kaygıdan söz ediyoruz. İşte e, gerçekten doğal tohumların, atalık tohumların azalması... E, Yetiştirilen sebzenin, meyvenin üzerinde kimyasalların varlığı, ambalajlı gıdaların çoğalması daha pek çok boyutu var elbette bu kaygının oluşmasında. Ama yine de bir şeyler yapmak mümkün. Mümkün. Şehirde yani. de de yapmak Tabii, mümkün hatta dedik. yola çıkış noktamız buydu ve bu bağlamda hazırlanmış olduğumuz atölyelerle hayatında ilk defa reçel yapan birisi oldu mesela. Evet biraz o atölyelerden söz edelim güncel atölyelerden de bahsedelim. Ee, bu anlamda davetler de sunmuş olalım sevgili dinleyicilerimize katılmak isteyenler adına. Şu anda açtığımız Mart ayı içerisinde başlayacak olan atölyelerimizden bir tanesi mutfakta aromaterapi. Hmm. Aromaterapik yağların çeşitli gıdalarımızda doğal yağların tabii bu arada nasıl kullanılacağını bir çikolata yapıyorsanız mesela onun içerisine katkı maddesi koymak yerine doğal halde üretilmiş aromaterapik yağların kullanılmasını da içerebilen bir atölyemiz var. 1 Mart'ta gerçekleşecek 1 Mart'ta. İstanbul Permakültür Kolektifinin bir başka mekanı sanıyorum. kendi e, mekanınız mı atölye yoksa? ya? Atölye Familya'da. Atölye Olacak. Ev sahipliğimiz Atölye Familya yapıyor atölyelerimizle. Olga Alan suyla. Evet, onunla birlikte Aroma yapacağız. Ve ardından da aynı gün içerisinde hellim peyniri yapacağız Nejat Pars'la birlikte. Harika. Herkes kendi peynirini kendi üretebilecek yani evet. bu atölye. Bu hafta sonu da gene çok önemli bir eğitimimiz var. Benim çok ...duyulmasını istediğim bir eğitim... ...arılarla ilgili, hı hı. apiterapiyle ilgili... Arı ürünlerinin tedavide nasıl kullanıldığıyla ilgili. Ben bu kış mesela propolis kullanmaya başladım ve gribe yakalanma oranım azaldı. Bağışıklık sistemimin güçlendiğini ve bana bir faydası olduğunu hissediyorum. Peki propolis kullandığınız propolisi nereden nasıl alıyorsunuz? Organik üreticiden Hı. alıyorum. Bu işi adil olarak arılara doğal olarak yaklaşan ve adil üretim yapan yani arıyı sömürmeyen onun bütün ürününü kendi elinden almayan, arılarına aşık olan bir hanımdan. Ne güzel. Bu da çok alıyorum. önemli. O üreticiyi desteklemek de çok önemli. Evet. Her evet. E, ürün için geçerli evet. bu elbette. Biz küçük üreticileri, Yerel küçük çiftçileri evet. ve yereli desteklemeye çalışıyoruz zaten. Ve e, Çarık Derneği ile birlikte o bahsettiğim üreticimiz Nihal Hanım'la birlikte Hı -hı. ve bir de tıp doktoru olacak aramızda. Uzman doktor Özdür Aksakal. Nihal Güven Altınkurt ve Şamil Beştoy'un gerçekleştireceği aradan gelen şifa. 29 evet. da saat 11'de gerçekleşecek. Yine İstanbul Permakültür Kolektifi'nin organizasyonuyla Atölye Familya'da. Evet 7-8 Mart'ta permakültüre giriş eğitimimiz var. Eğitimi ben vereceğim. Hı hı. Ee, onun ardından da. Çok cici bir atölyemiz olacak Emine Boyner Kürşat'la birlikte çocuklarla e, bu sefer neler yapabiliriz çocuklarımız için daha doğrusu çocuklar olmayacak atölyede anneler babalar olacak ama onlar için şifalı çaylar nasıl hazırlarız macunlar nasıl hazırlarız onların bağışıklık sistemini nasıl kuvvetlendiririz hmm, ne kadar güzel onunla ilgili bir çalışma olacak o ne zaman dediniz 14 Mart'ta, Mart'ta. Evet. Tam da tıp bayramına denk gelmiş. Ne güzel olmuş. <gülüyor> evet. Ve bir hafta sonra beni anaokullarıyla ilgili bir dernek, OKAVET, Antalya'da yapacakları bir toplantı için çağırdı. Ben orada e, seminer veriyor olacağım. Ondan sonraki haftada Defne Kor Yürek'le birlikte bir çalışma yapacağız. E, onun şu anda hazırlığı içerisindeyiz. Şimdiden duyursunu yapmış olalım. O da çok çok istediğim, çok güzel bir şey olacak. Onarmak üzerine Aa, olacak. ne kadar güzel. Ben de onun konusu ne diye soracaktım. Hem onarmak üzerine. İnsanlar arasındaki ilişkileri hem şehri onarmak üzerine olacak. Çok güzel. Bu arada girede kalan hafta sonunda da zeytin ve zeytinyağı eğitimi varmış. Ölmez ağacının izinde. O da çok enteresandı herhalde. Çok Stan, güzel geçti. Hı. Zeytinyağlarını tadımını da yaptık. Hem nasıl üretileceğini, iyi bir zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrendik. Hem de tadım yaparak Problemli yağlar hangileri, iyi Hı -hı. yağlar hangileri onun ayrımının farkına fark var. Evet. dönük. E eğitimler devam edecek. Profesyonelleşmek isteyenler bu konuda daha çok kendilerini geliştirmek isteyenler bu eğitimlerden yararlanabilirler. istanbulpermakültürkolektifi.org adresinden eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi bulabilirler. Az önce söylediğimiz gibi e şehirde e permakültür mümkün demiştik ya. Bir yandan çocuklarla da mümkün diyoruz ve okullarda ders veriyoruz. Doğa ve çocuk dersi devam ediyor. Onu nasıl takip edebilir? Şu anda İstek Vakfı'nın iki ayrı okulunda dersler devam ediyor. İstek, Bilge Kağan'da başladık ilk olarak. Altıncı senemiz orada. Hı -hı. Hem doğa ve çocuk dersi yapıyoruz hem de yemek atölyesi dersi yapıyoruz. Harika. Bahçede yetiştirdiklerimizin bir de yemek Olarak nasıl döndüğünü görmüş oluyor yani çocuklar tam bir çevrimi görmüş oluyorlar tanımış oluyorlar dersleri bahçede yapıyoruz genelde sadece bahçeye çıkabilmek bile onları çok fazla mutlu ediyor. Tabii ki tahmin ediyorum hele ki toprakla haşır neşir olmak hele ki yediklerinin nasıl yetiştiğinin farkına varmak e, şimdiki çocukların büyük bir kısmı hani hangisi parasa hangisi kereviz diye karşı. Hem onu öğretmek istiyoruz de hem de korkmamalarını çekiyor. sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene hayatımda ilk defa 8 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa bir çocuk tohumdan korktu. Neden? Ve bahçeye girmemek için yapışkan tohumdu. Hmm. Yani bir şeye yapışarak hayatını sürdürmeye çalışan bir bitkinin. Tohumuydu sizin üzerinize paçanıza yapışıyor mesela doğanın içerisinde bir başka yere taşımış ve düşürdüğünüz zaman da onu oradan çıkıyor evet. kendi hayatını öyle idame ettiriyor onun yaşam süreci bu ama öğrencimiz bunu bilmediği için ilkokul birinci sınıf öğrencisi hı hı. o onu yiyor zannetmiş. Hı hı. O tohumun onu yemediğini, aslında görevinin bu olduğunu, ekildiği zaman nasıl bir hayat süreceğini, çıkaracağını anlatmakla geçti üç haftamız. 3 haftanın sonunda tohumu okşayıp öpüyordu. Barıştı tohumla. <gülüyor> Barıştı tohumla ve bu bizim için çok büyük bir şeydi. Yani, Kesinlikle Yani e, mutluluk verici bir şeydi. Bu hafta... Yine bahçeye çıktığımızda çocuklarla yanımızda boş bir arazi var. Oraya keçi otlatmaya gelmişler. Çocuklar anında fark ediyor her şeyi. Hani o 4 yaşındaki çocuk gözü çok önemli bir şey. Hemen fark ettiler gidebilir miyiz diye izin aldılar. Ve keçilerle konuşmaya başladılar. Bahçeden onlara ot yedirmeye başladılar. Onlar birbirlerine yakınlaştıkça gördükçe işte aa keçinin sakalı varmış Aa keçinin yanaklarının altından sarkan bir şeyler var bu nedir? Hı hı. Aa bu keçi anne keçi galiba çünkü süt veriyor ya benziyor çünkü onun e, süt veren kısımları vara benziyor. Ee, bu baba keçi galiba bu baba keçi ameliyat olmuş galiba bir şeyle sarmışlar vücudunu bu baba keçi ameliyat olmuş galiba çocuklarda şunlar olmalı çünkü rengi buna benziyor öbürünün rengi buna benziyor diye orada aslında fen bilgisi süreci. dersi yapıyorsunuz sayıyorlar matematik dersi yapıyorsunuz işte biyoloji dersi yapıyorsunuz. Hepsi var. Hepsini bir arada bir, bir, bir çırpıda çıkarıvermiş oluyorsunuz. Ve bir taraftan da yaşayarak doğaya yaklaşıyorlar. Yaşayarak öğreniyorlar. Evet. Yaparak yaşayarak öğrenme şu anda Milli Eğitim Bakanımızın sloganlarından bir tanesi. Bu derste birlikte birebir bunu yaparak yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. Tavuklarımız var bahçede yumurtaları kendi elleriyle topluyorlar. O onları çok mutlu ediyor, onlara konuşuyorlar, bir grup şarkı yazıyor. Yani bütün dersleri bir arada, müzik dersini bir arada yapmış oluyoruz. Çünkü onlar oraya şarkı bestelemeye gidiyorlar. İşte tavuğun daha çok yumurta vereceğini düşünüp ona şarkı yazıyor, şarkı söylüyor. Çok keyifli dersler geçiriyoruz Nefis. dolayısıyla. Peki evlerde permakültür adına neler yapabilir dinicilerimiz büyük şehirlerde yaşayanlar? Balkonunda hemen bir şeyler ya da camının önünde hemen bir şeyler ekele evet, başlayabilirler. Ama tohumu nereden bulacak? Evet. İlk önce ilk bulduğu tohumla başlamak, hmm. el pratiğini arttırmak. Zira atalık tohumları acemi bir elde teslim ettiğinizde ziyan ediyoruz. Yani tohum takas olayına falan girmeden. Önce, Her şeyden önce, önce bir alfabesini öğrenmek gerekiyor. Evet. Hayatında hiç tohumu eline almamış birisinin ve hiç bitki yetiştirmemiş birisinin yapacağı ilk şey düzgün bir tohum olsun istiyorsa gitsin, organik fasulye alsın. O fasulyenin tohumunu İçinden eksin içlerini, çünkü tohumunu, tohumunu yediğimiz bıraksın. bitkiler var mercimek gibi fasulye gibi barbunya, nohut gibi barbunya gibi bakla Bunları, bezelye baklayı bir tık işlem geçiriyor hani favalık hale getiriyorlar hmm, e, tohumdan açıyorlar yiyecek. ama nohutu beze, bezelyeyi de yapamayız o donduruluyor genelde hmm. kuru bezelye bulunabiliyorsa belki hmm. denenebilir. Hmm. Ama mercimek denenebilir, fasulye denenebilir, nohut denenebilir. Bunların pratiği alınabilir. Veyahut da pazara gittiniz, nane. O naneyi suya koyun, köklendirin ve toprağa anında sokun. Ben herkese diyorum ki lütfen domates yetiştirmeyin. <Gülüyor> Çünkü domates yetiştirebilmek için saksınızı 3-4 ay boyunca bir bitkiyle o yeri kaplatarak ziyan ediyorsunuz. <Gülüyor> Sizin zaten yeriniz dar. Dolayısıyla... Domatesinizi dışarıdan alın onun yerine roka yetiştirin. Çok daha kolay çok daha yaygın. Hızlı, Hızlı 3-4 evet. defa bir domatesi yetişinceye kadar 3-4 defa o döngüyü yaşayabilirler. Pratik elde edebilirler ve taze taze C vitaminiyle işte şeyle o saksının içerisinde neyi alabiliyorsa bitki onu birebir yiyebilirler. Çünkü şöyle de bir şey var. Siz bahçenizde ya da saksınızda yetiştirdiğiniz bir ürünü kopartıp yediğiniz zaman sizin vücudunuza daha çok vitamin geçiyor sizin vücudunuza daha fazla besin değeri kaybolmamış bir şeyi yiyorsunuz Hı -hı. ama kilometrelerce uzaktan gelene kadar besin değeri düşen bir şeyi yemek var organik bile olsa. Birebir tazecik yetiştirdiğiniz bir şeyi yemek var. Sonrasında çöpü var filan daha konuşacak çok şey var. Çok, çok <gülüyor> geniş bir mesele ama bugün bir giriş yaptık diyelim permakültür kavramına İstanbul Permakültür Kolektifi ile. Ayrıntılar istanbupermakültürkollektifi.org adresinde hem de eğitimlerde saklı. Eğitimler hakikaten birbirinden çok ve çeşitli. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok için. keyifli bir program olduğu Bizim için. Bizim için de öyle. İstanbul Permakültür Kolektifinin kurucularından Dilek Yalçın Demiralpti konuğumuz. Güneş. Işık. Sarı. Umut. Düş. Şimdi gelecek birlikte. Güne Bakan devam ediyor. Devam ediyor ve bir haber sizlerle paylaşmak istiyoruz şimdi. Nobel Ekonomi Ödüllü James Heckman'a göre geri dönüşü en yüksek yatırım... Okul öncesi döneme yapılan yatırım. Bu dönemde düşük gelir grubu gibi dezavantajlı gruplara yapılan yatırımın dönüşü diğer gruplara göre iki kat daha yüksek oluyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 1.3 milyon çocuk dünyaya geliyor ve araştırmalara göre bu çocukların sadece 300 bin kadarının evinde kitap bulunuyor. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de doğan çocukların yaklaşık yüzde 80'i kitap olmayan bir eve gözlerini açıyor. 1 milyon kitap projesi, doğar doğmaz tüm çocukların kitaplarla buluşması amacıyla Profesör Doktor Selçuk Şirin tarafından hayata geçirildi. Siz de bu projeye destek verip evlerinde kitap bulunmayan miniklere ulaşabilir. Daha aydınlık bir Türkiye için elinizi taşın altına koyabilirsiniz. İyi şeyler, güzel işler, doğru kişiler. Evet anne babaların en büyük sorunlarından biri çocuklarına kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandıracaklarını bilememeleri. Bunun için yapılması gerekenler kadar uzak durulması gerekenler de var. Kelime Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Doktor Asya Çağlar bugün stüdyomuzda Güne Bakan'da. Ondan öğreneceklerimiz var bu konuyla ilgili önerileri anlamında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Öncelikle sizi tanıyalım, sizinle tanışalım. Ee, evet, Kelime Yayınları sizinle belirttiğiniz gibi Mart 2006 yılında kurduğumuz çocuk ve gençler için kitaplar yayınladığımız bir yayın evi. Onu ben kurucusuyum ve genel yayın yönetmeniyim. Hmm. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldum. Ardından Marmı Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptım. Doktora konum Brecht estetiği ve Türk sinemasındaki dokunuşlarıydı. Ne kadar güzel. Sonra yayıncılıkta da Brecht estetiği üzerine bir takım dokunuşlara bakış açımı kullanmaya başladım. Neler mesela? Onun nasıl Neler? bir bakış açısı? E, çok özel bir bakış açısı bu. Çocuğun gözünden bakmak aslında. E, örnek olarak da şöyle söyleniyor mesela. E, Nifton yerçekimi kuvveti nasıl bulmuştur bir hikayesi vardır değil mi? işte Newton e, hikaye odur ki elma ağacına yaslanmıştır ve bir elmanın düştüğünü tanık olur. Ne yapar? Bir çocuğun sorduğu iki soruyu sorar. Hı -hı. Aa bu ne ve neden? Hı -hı. Aslında çocuklar soru sorarak konuşmaya başlıyorlar ve öğreniyorlar. İşte e, Brecht'in söylediği şey de çocuk bakış açısıyla baktığımızda keşifler yapılacaktır. İşte biz de metinlere, elimizdeki kitaplara bakarken de bu iki soruyu sorarak aslında yola çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Gerçekten Bertolt Brecht hatta oyunların böyle son artık seyirciyle buluşma aşamasından bir önce genel prova aşamasını çocuklara izlettirirmiş ki evet, gerçek evet. tepkileri alıp değil mi? Nerede <gülüyor> evet. hatalar var, nerede seyirci sıkılıyor, neresi hoşuna gidiyor gibi o evet. gerçek algıyı keşfetmek adına bir yöntem olarak kullanırmış. Bunu. Evet, evet. Biz de şunu diyoruz zaten çocuk yayıncısıyız ve bizim en değerli eleştirmenlerimiz çocuklarımız, hedefimiz onlar. Onlara beğen, beğen, değerlen e, beğendirmek zorundayız hı hı. ve onlar gerçekten de çok gerçekçi değerlendirme sonuçlarını bizimle paylaşıyorlar. Evet, acımasız da olabiliyorlar. Çok acımasız oluyorlar. Yani siz bir kitabı fuarda elini uzattığınız zaman çocuk parmağyl hayır istemiyorum diyebiliyor. Ama bir yetişkin tamam biraz dolanıp öyle geleceğiz diyebiliyor. biliyor ama çocuk hayır beğenmedim almak istemiyorum deyip ya da okuyup da beğenmedim hı hı. ya da çok beğendim deyip gerçekçi yorumlarını paylaşıyor. O zaman şuradan girelim meseleye bir çocuğun hoşuna gidecek iyi bir kitap tabii ki bu yaş aralığına göre de değişiyor özellikler anlamında ama e, ne gibi genel hatlarıyla e, unsurlar barındırır içinde iyi bir çocuk kitabı? <gülüyor> Yani hep şunu söylüyoruz çok özgün bir dil çok akıcı bir dil çok hoş e, özgün bir Türkçe ile yazılması hmm. gerekiyor Değil yani zorlamamalı bir kere Değil mi? zorlamamalı Okurken. evet ve illaki çocuğa bir ders vermesi beklenmemeli biz pedagojik parmak diyoruz ya şöyle parmağı sallamak didaktik, didaktik öğretici olmamalı sunma. çünkü zaten çocuğu biliyorsunuz bütün gün okulda ya da bütün gün biz bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz yetişkin hmm. olarak ama çocuk kitaptan bir şey öğrenmek istemiyor öğrenmek istediği şey kitaptan farklı yaşam deneyimleri Farklı dünyalar, farklı hayal güçleri ee, bir de bazen kıssadan hisse demek çocuklar ne yapıyoruz ellerimiz yıkıyoruz gibi kıssadan hisse cümlelerin olduğu kitapları biz de sevmeyiz. Onun metnin içine e, akıtabilen yerleştirebilen metinleri çocuklar Hı -hı. beğeniyorlar. Resimlemeler çok, çok özgün sanatsal bir bakış açısıyla resimler metni desteklemeli. E, tabii ki biz nasıl ambalajı çok iyi olan ürünleri tercih ediyorsak çok iyi basılmış kaliteli baskı kalitesi olan kitapları tercih hmm. ediyorlar ve tabii tasarım. Evet. Yani görsel ve metin e, nasıl iç içe bir araya gelmiş orada tasarımcının sanatsal bakış açısı Hı -hı. çocuğu çekmeli kitaba. Bazen çok basit bir şey bile yani böyle elinize aldığınızda çocuk kitaplarında çok basit kağıt da çok hani böyle pırıl pırıl parlak değil ama içinde çok naif unsurlar barındıran Hı -hı. E, bir kitap. Çok cazip hale gelebiliyor evet, O evet. galiba işte o çocuksu naifliği o çocuksu evet. saflığı evet. basitteki güzelliği keşfedebilmekte evet. önemli yani Çocuğu ciddiye almak gerekiyor Hı -hı. çocuk işi dememek gerekiyor Hı -hı. çocuk Hı -hı. işi önemli bir iş değerli bir iş ee, onları kandıramazsınız onlar bir metne baktıkları zaman ben okullara gidiyorum etkinlik yapmaya. Hı -hı. Bir kitabı alır kendileri dikkat edersiniz diye sorduğumda onlar zaten söylüyorlar. Hı -hı. Kitabın arka kapağına bakıyoruz, ismine bakıyoruz. Birkaç paragraf okuyoruz, ortasından okuyoruz ve çocuklar anlıyorlar. Bir 5-6 dakikada gerçekten anlıyorlar. Ne onlar için cazip ne değil. Ne değil, evet. Ne kadar zamandır çocuklar için kitaplar şey yapıyorsunuz? 14 yılı bitireceğiz. Uzunca bir zamandır. 17 Mart'ta 14. yılımızı tamamlayacağız. Ne kadar? Tam Yıl <gülüyor> Kutlayacağız. Yaklaşıyor evet öyleyse. yaklaşıyor Şöyle bir o e, 14 yılın e, içinde neler yaptık kelime yayınları ne tür kitapları daha çok çocuklarla buluşturdu genel bir değerlendirme yapalım dilerseniz. Bir de tabii ki bu kitap okuma alışkanlığıyla ilgili önerileri özellikle evet. ebeveynlere sunalım bu arada. E, tamamen çocuk edebiyatı diyoruz yani 2 yaştan 15 yaşa kadar çocuklar ve gençler için masallar, hikayeler, romanlar Hı -hı. yayımlıyoruz. İşte çocuk gelişimine yönelik kitapların yayıncısı değiliz. Hı -hı. Yani çocukların erken öğrenmesi için bir kişisel gelişim kitabının yayınevi değiliz. Tamamen Hı -hı. romanlar üzerine kurulu. Biz istiyoruz ki tabii ki çok satanlar çocuğu sürüklüyor ama kült kitaplar vardır. Yıllar geçti de eskimez. Ee, mesela 10 yaşındaki oğluma ben Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar Harika kitabını okuyorum. Kitabın ilk baskı yılına bakıyorum 1967. Biz de okuduk çocukken. Biz de okuyoruz. Ne kadar keyifli okuduk. Ne kadar okuduk. keyifli. Evet. Ee, Ahmet'le Zeynep'in Zeynep mektuplaşmaları, mektuplaşmaları da Hala 2 aydır bitmiyor. Okuyoruz Müthiştir hala. Müthiştir gerçekten. Evet. Demek ki öyle kitaplar var. Hala dünyada basılıyor. Ee, dolayısıyla çocukların kütüphanesinden Hı -hı. asla çıkmasını istemiyorum. Istemediğimiz. Hı hı. İyi ki ben bu kitapları okudum diyebileceği yıllara yetiştiklerinde o kitapları koklayıp çocukluklarına dönebileceği kitaplar yayınlamak istiyoruz. Biraz da böyle şey değil mi? Çocuklarla büyükler arasında, yetişkinler arasında bir köprü de oluşturuyor. Yani evet. yetişkinlerin, anne babaların da kendi çocukluklarında okuduğu kitaplar. Onların da o çocukluklarına evet. dönmeleri, evet. o deneyimleri çocuklarıyla paylaşabilmeleri de hoş. Çünkü çocukların hoşuna gidiyor. Annem de babam da çocukmuş. Evet. Aa, o da böyle <gülüyor> hissetmiş, bunları yaşamış falan evet. gibi paylaşıyor. Evet kesinlikle çok haklısınız mesela Amerikalı yazar Arnold Lobel'ın 70'li yılların sonunda yayımladığı kurbağa Murba kitaplarını biz 10 yıl önce yayımladık hı hı. ve her 10 yılda şimdi bakıyorum en ikinci sınıfta okuyan çocuk şu anda bambaşka liseye geçmiş bir çocuk. Hmm. Aa, ben bunu ikinci sınıftayken okumuştum diyebiliyor. İşte onu yayıncısı olmak istiyoruz. Çok ya da Yanoş diye şahane bir Alman yazar vardır. Mutlaka çocukluğu Almanya'da geçen herhangi bir gencin okuduğu bir kitaptır. Hı hı. Ee, böyle kitapların yayıncısı olmak çok özel bizim için. Ee, tabii ki Macera Ruhu. Biz çocukken o zamanlar klasikler çok okuyorduk ama anne babaların bu konuda ya bizim çocuklarımız ne zaman klasik okuyacak diye soruları çok karşılaşıyorum. Çocuklar klasikleri bizim okuduğumuz ortaokul, ilkokul zamanlarında okuyamayacaklar. Öyle mi neden? Çünkü onların artık başka kitapları var. Hmm. Bizim, bizim yok muydu? Bizim yoktu. <gülüyor> yoktu. Evet. Yani. 2000'li yılların başı itibariyle gördüğümüzde hem dünyada hem Türkiye'de çocuk kitapları yayıncılığı artış gösterdi. Hem kalite açısından, nicelik nitelik açısından. Hı -hı. Müthiş bir artış gösterdi. Ben son rakamlara baktığımda iki yıl önce her ay 200 yeni çocuk kitabı yayınlandığına dair ISBN rakamları kendini gösteriyor. Öyle gerçekten Yepyeni. böyle iyi bir kitapçıda da çok fazla çocuk kitabıyla karşılaşıyor. Evet, evet. Ee, şey yapan merak edenler kitap almak üzere girenler ve aslında neyi seçeceğiyle ilgili de kafası karışıyor biraz çok, neyin çok. iyi neyin değil neyin yanlış yani yanlış var mı siz verin cevabını sanırım var diyeceksiniz. Ya muhakkak her konuda olduğu gibi biz de bir ürünü aldığımız zaman beğenmiyorsak bırakıyoruz Hı -hı. yemiyoruz değil mi? Yani tükettiğimiz bir yemek olduğu zaman kitapta da öyle. Doğru yanlış doğru, tercihler yanlış, var yani. Tabii ki muhakkak var ve zaten yanlış tercihler yapa yapada da doğru kitaba ulaşabiliyoruz. Burada aslında bizim zamanımızın annelerinden babalarından farklı olarak bugünün anne babalarının çok özel bir... Görevi var çocuklarına kitap seçmek hı hı. çocuklarıyla beraber kitap seçmek kitap dünyasını takip etmek yani çok yoğun çalışan anne babaların bir de aslında sırtlarında böyle bir yük var ne yedireceğiz ne içireceğiz ama ne kitap okuyacağız gibi. Aslında etraf. az önce konuştuk ya organik işte tohumlar çocuklar için sağlıklı gıdalar çocuğun doğayla buluşması diye İstanbul permakültür kolektifiyle. Gıda bir anlamda kitap da aynı zamanda Tabii. çünkü o kadar doğrudan zihne işleyen o kadar iz bırakan değil mi? Zihinsel bir beslenme, beslenme diyoruz. Evet. O yüzden de çocuğun doğru kitaba yaşına uygun kitaba kendi becerisine, kendi algılayabileceği şekilde kitaplara ulaşması, yayıncıların, öncelikle annenin babanın sorumluluğu evde başlıyor. Hı hı. Öncelikle onların sorumluluğu. Sonra okula başladığı zaman, okulda öğretmen ve kütüphane öğretmeninin sorumluluğu, tabii ki her şeyden önce yayıncının sorumluluğu. Çocuğa nitelikli kitap ulaştırmak. Burada e, Türkiye bu konuda çok ciddi gelişimler içerisinde, çünkü çok yepyeni çocuk kitapçıları açılmaya başladı. Evet, çocuklar, sadece çocuklar için olan çocuklar kitapçılarda. Için, evet. Var. üreten çocuklar için üretilen kitapların etkinliğini yapan yazar buluşmasını yapan yaratıcı okuma çalışmalarını yapan o kadar çok kitabe ve çocuk kitapçısı açıldı ki hı hı. Yani İstanbul'da ve İstanbul dışında e, biz kimi zaman yazarlarımızı oralara ulaştırmakta da zorlanıyoruz ama Türkiye'de aynı zamanda çocuk halk kütüphaneleri de var hı hı. onlar da bu konuda çok etkin çalışıyorlar Selimiye de var. Üsküdar'da var, Bostancı'da var Bağlarbaşı'nda gibi. Buralardaki çocuk halk kütüphanelerini takip etmelerini çok öneriyorum. Hı hı. Ee, ve çocuklarıyla birlikte anne babaların sıklıkla çocuk kitapçısında birkaç saat hı. geçirmeleriyle başlıyor aslında doğru kitabı seçmek. Hani böyle hafta sonu yapılacak aktivitelerle ilgili bazen kaygılanıyoruz. Ne yapsak, nereye götürsek çocukları ve sonra AVM'ler filan genelde evet. tercih evet. edilir hale evet. geliyor. Oysa ki evet. bir kitapçıda 2-3 saat azda evet, bir zamanda Evet, ettiniz. ancak ama Getirin zaten çünkü bir... o kadar çok girdiğiniz zaman bu resimli kitaplar raflarına bir daldığınız zaman bir saat görüyorsun. Çünkü o kitabı okumak da istiyorsunuz. Bakıyorsun çocuk bir resimli kitabı birden fazla defa okumak istiyor. Mesela iki yaş çocuğu aynı kitabı her gece okumak isteyebilir. Evet çocuklarda böyle bir şey oluyor. Evet. Bazen filmlerle ilgili de oluyor. Evet, aynı evet. filmi tekrar tekrar izlemek. Aynı kitabı tekrar tekrar okumak. Müsaade etmek lazım. Çünkü hı. her okuyuşta başka bir şey algılıyor. Hı hı. Demek ki oradaki bir duygu onun duygusuna hitap ediyor. Ya da rutini ya de seviyor olabilir rutini mi? Seviyor yani olabilir. o öyküyü biliyor, bütün ayrıntılarına hakim ama hı hı. o öykünün tekrar algılanması rutininden hoşlanmıyor. Evet, evet. Ona müsaade etmek lazım. Bir de anne babaların ya da çocuğa kim bakıyorsa o yetişkinin çocuğa sesli kitap okumasıyla başlıyor aslında okuma kültürü alışkanlığı. Profesör Selçuk Şirin'in 1 milyon kitap kampanyasından bahsettik söyleşimizden önce. Doğar doğmaz kitapla buluşması evet. çok önemli evet, diyor evet, çocukların. Evet. Özellikle de 0-3 yaş döneminin evet. ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Oluyor. O yüzden e, okumak yani sadece birinin onu okumasının dışında dokunarak, bakarak, görerek... ...keşfetmek süreci de çok evet, önemli. Evet. Profesör Doktor Seda Sever de... ...önce bir tanışma sürecinden bahseder. Hı hı. Yani önce tanışacağız sonra seveceğiz der. Bir yaş itibariyle... ...çocuğa bu, bu bir kitaptır deyip... Hı hı. ...onun olduğu bütün ortamlara vereceğiz. Banyo yaparken sünger kitaplar var. Dişlerini kaşımaya başladığı zamanlarda... ...daha sert yapraklı... E, ...kitapları vereceğiz. Yani emeklemeye başladığı zaman... ...gözünün takıldığı yerlere vereceğiz. Biraz da ayaklandığı zaman... ...onun boyuna uygun kitapları... E, o da çok önemli gibi. değil mi? Evet. Onların boyuna mesela çocukların kendi kitaplıklarının olabilmesi. Evet, evet. Yani evet. tabii ki olmalı demek çok kolay değil çünkü hani herkesin e, çocuğuna ait bir odasının da olabilme ihtimali olmayabilir yani. Şart değil ama kitabın işte ama evin kitabın her yerinde olmas. Evet. Her yerinde olabilir. Her yerde, evin banyosunda, mutfağında, salonunda, girişinde ya da odasında her yerinde kitabın Hı -hı. var olduğunu bilmek. Evet, bu evde kitap var. Önce bunda bir hem fikir olmak gerekiyor gerçekten de. Bir de mesela şey diyoruz, yani çocuk doğuyor ve anneyi taburcu ediyor hastaneye ve bir emzirme seti veriyor. İçine bir tane kitap koysalar keşke diye böyle bir <gülüyor> umut ediyorum. Hı hı. Çünkü çocuğu bir süre sonra teknoloji çağında çocuğu uyutmak ya da çocuğa yemek yedirmek için önüne cep telefonu Maalesef. teknoloji vermemek adına bir kitabın sayfalarına çevirerek çocuğa yemek yedirmek. İş, Onun tanışmasına belki vesile olacak, olmak. çok vesile olacak. Sonraki süreçte neler önerirsiniz anne babalara, çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması, belki okuma yazma öğrenmeye başlamadan yani daha evet. o ilk çağına gelmeden yapılması gerekenler. Muakkak o her zaman e, akademik dilin hep evde başladığını, anne babayla başladığını hep uzmanlar söylüyorlar. Mutlaka çocuğa her gün sesli kitap okumak. Mutlaka birlikte. Peki yatmadan önce mi böyle bir rutini destekliyor mi? musunuz yoksa? Valla yatmadan önce mutlaka olmalı diyorum ben ama ona yine gün içerisine yaymak gerekiyor. Okuma saatleri okuma, okuma zamanları. Saat, oku, aile okuma saati. Aile okuma saati olduğu zaman sadece sanki çocuğun okuması gereken bir saat değilmiş de herkesin. ailenin de herkesin okuması gereken bir saat. Ama çocuk kendi annesinin babasının sesinden o kitabı duymak istiyor. Hmm. Çünkü o bir sevgi bağı. Der ki uzmanlar çocuğu kucağınıza aldınız çocuk zaten sizin kalp atışınızı duyacaktır ve kalp atışınızı bağlayan şey de kitaptır. Ve evet, çocuk bunu zaten önemli. unutmayacaktır. Ee, dolayısıyla birlikte sesli kitap okumak, birlikte sessiz kitaplar okumak, sadece metnin oldu, olmadığı kitapları okuyup o görsellerden kendi hikayenizi oluşturmak. Ve yine derler ki uzmanlar okumaya başladıktan sonra sen artık okuma yazmayı öğrendin, kendi kitabını kendin oku demek çocuğa bir ceza olarak hmm. algılanıyor. Ee, çocuğa kitap okumayı ne zamana kadar sürdürmek lazım dendiğinde Çocuk isteyene kadar. Çocuk sizden bunu talep ediyorsa reddetmeyin. Red etmeyin, evet. Evet, çünkü bir ilgi o bağ kurmayı istiyor evet, da istiyor, olabilir çocuk. Evet, istiyor, Zamanımız daraldı. <gülüyor> Kitapçılara gitmek dedik. Kitap fuarları çok dedik. önemli bu anlamda. Kütüphaneler, Kütüphaneler dedik. Kütüphaneler dedik. Okullarda da eğitmenlerin çabaları çok önemli. Kelime yayınlarının belki önerileri olabilir son bir dakikanın içinde. Kitap önerileri olarak mutlaka kurbağa ve murba serisini yaşınıza hiç bakmadan Kaç <gülüyor> her yaş grubu. Için. Aslında ha, yaş, okul, yaşa bakmadan. Okul öncesi diyorum ben aslında. Yani beş yaş itibariyle okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kitapların bir de YouTube'da stop motion videolarını izleyebilirler. Kurbağa murbağa. Kurbağa murbağa. mutlaka murbağa e, okumalarını istiyorum. Yanoş'un kitaplarını mutlaka istiyorum. Kermani, e, Farsçadan çevirdiğimiz şahane bir yazardır. Samet Behrengi'den sonra kendi hmm. ülkesinde tanınan en ünlü e, Farsça yazardır. Kermani, Yanoş. Kerman, ve kurban burban ilk akla abone... gelenler diyelim evet. ama daha çok e, kitap çeşidi var kelime yayınlarından bulabileceğiniz farklı yaşlara göre evet. e, farklı türlere göre pek çok e, çeşitle karşılaşabilirsiniz diyelim kelime adresini evet. önerelim sevgili evet. dinleyicilerimize. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katıldığınız edeyim. için ve bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Kelime yayınlar genel yayın yönetmeni Doktor Asya Çağlar'dı konuğumuz. Güne bakanın sonuna geldik bugün de Kemal Çat, İhsan Bulut, Ebrar ekli. Yoldaydık günün diğer yarısına doğru, kalanı hakkını vererek yaşayalım. Gün başlarken geç kalmadan anı